Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz güzel kardeşlerim. Yine saatler 12'yi gösterdi ve yine çok sürpriz bir konukla sizlerle beraberiz. Muhammed Emin Yıldırım hocam. Hoş geldiniz hocam. Eyvallah, Nasılsınız hoş, hocam? Şükürler olsun. Allah Sağlık Sizi görmek ne güzel hocam. Elhamdülillah. Ne kadar şükür az böyle hayırlı bir işte bizi istihdam eden Rabbimize şükürler olsun. Allah kim bize dua etti bilmiyorum ama. Vallahi iyi bir ağızla dua <gülüyor> yani aldık böyle gerçekten aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatıyla uğraşmak yani onunla alakalı bir şeylerin ızdırabı içerisinde olmak çok büyük bir nimet. Hı hı. A, tabii nimet olduğu kadar da büyük bir sorumluluk. Çünkü konuştuğunuz kapı Allah'ın peygamberinin kapısı yani orada o ilmin izzetine gölge düşürmeme adına çok ciddi bir sorumluluk var evet. ama belki de dünyada Allah bir kuluna nimet olarak bir şeyler verse verilecek en büyük nimet budur yani. Elhamdülillah. Sadece genç kardeşlerime örnek olsun diye bir şey söyleyeceğim. İsmini söylemeyeceğim. Hı. Çok zengin bir yaşça da epeyce büyük birisiyle bir defa hacda yollarımız kesişti. Döndü bana dedi ki sen benden daha zenginsin dedi. Niye dedim amca? Ya dedi ben şimdi Türkiye'ye gitse, malım gitse, servetim gitse, fabrikalarım gitse ben sıfırım bende bir şey yok. Hı hı. Ama Allah sana ilim gibi bir nimet vermiş. Onun için bu nimetin iyice farkında ol dedi. Bana iyi bir ders oldu o. İlim olarak da bu, bu ona yeter ama yani ee, bunun da farkında olmak da bir aynen, ilimdir, bir aynen, insandır aynen, yani tam değil mi? o Ve yaşça çok büyük olduğu için ha. bizden yaşça bir teşvik olsun diye de Başkanım. Söylemiş olabilirdi. Ben de bunu genç kardeşlerime söyleyeyim. Hı hı. Bundan daha büyük bir zenginlik yok. Hı. Onun için cihana sultan olmak mı? Rahlenin önünde talebi olmak mı? Rahlenin önünde talebi olmayı sultan olmaya tercih etmeye başladığımız gün Allah'ın izniyle başımıza getireceğimiz insanlar da o rahlenin şerefine, şanına yakışır olan insanlardan olmaya başlayacak. İnşallah öyle olur öyle de devam eder. Hocam şimdi dostların soruları var, geçtiğimiz programlara dair birkaç bölümdür ihmal ediyordum. Dün gece birkaçını toparladım peş peşe sorayım tamam. buyurursanız. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstüne bir daha çıkmayacağını anlayan ve bu yüzden de ağlayan kütüye ne dediğini söylemediniz. Siz dediniz ya dün bir şeyler söyledi, evet, evet. o da kaynaklarımızda var dediniz Doğru. ama zannediyorum orayı. Atladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennette buluş diyor. He. Yani orada ona söylediği teskin ettiği şey o. Hı hı. Zaten Efendimiz özellikle teskin adına oradaki o cümleleri söylüyor. sahabi efendilerimizden bazıları da duyuyorlar zaten hı hı. yani söylenen söz o. Anladım. Diğer soru hocam diyor ki bir sahabe vakıf malını üzerine aldığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için cehennemlik olmuştur. Ama anlatıldığına göre de vakıf malının alınmasının o denli büyük bir cezaya neden olacağını diğer sahabiler de henüz öğrenmişlerdi. Bu sınav durumuna ters değil mi? Sonuçta vefat eden o sahabe öyle bir belgiden haberdar değilmiş. Hocamın anlattığına göre soruyorum diyor. "-Hayır mesela biliniyor bu iş tamam gerçekten sorumluluğu var ama o düzeyde büyük olduğu bilinmiyor. Hmm. Netice itibariyle günahın şiddeti, hafifliği, İnsanın ameline sirayet etmemeli. Hı -hı. Allah bir şeye yasak koydu mu bir Müslüman ne yapar? O yasağa karşı Hı -hı. inanılmaz derecede hassasiyet Hı -hı. olur. Orada hassasiyet zayıfladığı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu söylüyor. Hı -hı. Yoksa netice itibariyle birçoğu o meselenin hükmünü biliyorlar ama o kadar şiddetli olduğunu ilk kez orada Anladım. biliyorlar. Diğer soru Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi niye Muti'ye katılmamıştır? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mute'ye seriye düzenliyor. Çünkü Hı -hı. o gün Medine'de kalınması gerekiyor. Başka şeyler var, davet devam ediyor, davet mektupları yazılıyor Hı -hı. ve Medine'de bir sürü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yürüttüğü başka işler de var. Hı -hı. Dolayısıyla o gün oraya gazve için çıkacak bir durumu yok Efendimizin. Hı -hı yapması gereken o ordunun gönderilmesiydi. Kendisinin de Medine'de kalıp medeniyetin temellerini atma noktasındaki asıl yapması gereken işlere ait zamanı harcaması gerekiyor Anladım. Son soru Ergün Bey sormuş. Bekir abi dün geceki derste hocamız damadına Zeynep annemizin artık Müslüman olduğunu ve onun evli kalamayacağını ve yanına göndermesini istemişti. Günümüzde kızlarımız diğer dine mensup kişilerle evleniyorlar. Bu gördüğümüz bir hadise. Bu manada bir yorum bekliyoruz inşallah. Valla çok acı bir şey bu. Yani ne yazık ki Avrupa'da özellikle başka yerlerde hatta burada da yani tek tükte olsa bu tarz şeyleri duymaya başlıyoruz. Bu tamamen İslam'ın o şuur boyutundan mahrumiyetten kaynaklanan bir şey bir Müslüman hanımın ancak bir Müslüman bey ile evleneceği hakikatini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bu noktada atılan her adım çok ciddi bir sorumluluktur ve haramdır bu ve gerçekten de toplumun ifsadı adına gelecek nesillerin ifsadı adına hepimizin üzerine bir vebal yükler. Onun için bu noktada yapılması gereken Allah'ın sınırlarına en ciddi bir biçimde hassasiyet göstermektir. İnşallah. Peki dostlar bugün Mek Mekke'nin fethini konuşacağız inşallah çok güzel bir fetih hikayesi dinleyeceğiz bugün inşallah. Ee, 25. dersimiz bugün. Yarın Kadir Gecesi dersini yapacağız. İnşallah. Önce o duyuruyu yapayım. Hala hatimlerini başlamayan salavatlarını ya da fetih surelerini okuduysanız ona dair formumuz var bekirdeveli.com sitesinde halen oraya girip program başlayana kadar yani yarın saat gece 12'ye kadar hatimlerinizi bize gönderebilirsiniz. İnşallah duaları yarın yapacağımız Allah nasip ederse Kadir Gecesi özel programında yapılacak hocam tarafından. Bu bir. İkincisi kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunu da hatırlattım ve 25. ders Mekke'nin fethi ve neler olmuş neler hakikaten belki sadece Mekke'nin fethi bile 10 ders konuşulabilir değil mi kesinlikle, hocam? Kesinlikle. Değil mi yani? Kesinlikle. İnanın ki bundan mübalağa yok. Aynen öyle yani değil mi? 10 ders konuşulabilecek yani. az, bir şey var. Önce şuradan başlayalım. Miladi olarak 31 Aralık mı? Hep o tarihte kutlanıyor Mekke'nin fethi. Evet. Tarihlerde orada bir şey var mı? Terezzik Şöyle var mı? yok tam net olarak tarih belli aslında aleyhissalatü vesselam efendimiz 10 Ramazan'da Medine'den çıkıyor hı hı. ve o gün 10 Ramazan bir ocağa tekabül ediyor. 19 Ramazan'da varıyor Mekke'ye, fetih gerçekleşiyor. Dolayısıyla oradaki şeyde 19 ocağa tekabül ediyor aslında. Hı hı. Affedersiniz 10 ocağa tekabül ediyor aslında. Peki bu 31 Aralık ne? Bu, bu toprakların insanının 31 Aralık gecesi işte yılbaşı kutlamaları adı altında hmm. insanların yanlış şeylere yönelmesini engelleme noktasında madem bir gün sonra fetih gerçekleşiyor biz de o geceyi Mekke'nin fetihi diye bir programla analım, tertipleyelim, insanımıza bu fetih şuurunu aşılama adına bir vesile olsun diye başlattıkları bir şey ve bize has bir şey yani bunu hmm. mesela bir Arap coğrafyasında Balkanlarda, Kafkaslarda çok göremezsiniz yani hmm. bu tamamen bize has bir şey. Güzel bir şey mi? İnanın ki güzel bir şey. Mesela özellikle bazen bazı kardeşlerimiz bu özel gün gecelere karşı böyle bir soğuk duruşları var hemen bidat deyip işte karşı koyma adına bir hamleleri var biraz olayı başka boyutlarıyla da ele almak gerekiyor. Hı hı. Bidat dediğimiz şeyi çok iyi anlayabilmemiz için o yapılan amelin bir sünneti iptal edip yerine yepyeni bir şey koyması ha. gerekiyor. Böyle bir şey yok. Biz ne yapıyoruz tarihteki bir günü biraz daha gündem ederek insanların bu meseleden haberdar olmasına vesile olmaya çalışıyoruz işte Bedir gecesinde hı hı. yaptığımız gibi keşke daha fazla çoğaltsak bunları ve hı hı. insanların gündemlerini başka şeylerle meşgul edeceklerine bunlarla biz daha farklı alternatifler oluşturabilsek. Muhakkak siz de Avrupa'da mesela denk gelmişsinizdir. Hı hı. Avrupa'da o günahın oluk oluk aktığı zamanlar içerisinde gencecik insanlar salonlarda camilerde o gece sabahlara kadar Fetih'le alakalı, İslam'la alakalı, hicretle alakalı meseleleri konuşuyorlar. Ben kaç yılbaşı gecesi tam gece 12'de sahneye çıkarıldım, evet. 2 saat, üç saat yani, gençlerle orada yani. dışarıda havai fişikleri atırdık. Yıllarım böyle geçti ya. benim yani. Ne güzel benim. işte yani bunu yapmakta hiçbir beis yok. Evet. Hatta daha fazlasını yapmak gerekiyor. Netice itibariyle bu dersler boyunca birkaç kez kullandık o cümleyi. Sünnet bir şeye karşı çıkarken önce alternatifini oluşturur. Hmm. Alternatif oluşturmadan karşı çıkmanız sadece bir anlam ihtiva etmiyor. Evet. Siz o insanlara gitmeyin yapmayın etmeyin demenizle engelleyemiyorsunuz. O insanları o gece o günahtan alıkoymaya eğer bir vesile ise bu ki çok güzel hı hı. vesile olduğunu hı hı. hepimize şahidiz. O zaman bu noktada böyle bir fetih gecesi olarak kutlanılmasında Anladım. hiçbir mahsur yok. Şimdi hocam geçen de bir hulaseten değindiniz bunu ama şimdi daha detaylı dinleyeceğiz sizden inşallah. Hudeybiye Barış Anlaşması'nda bir anlaşmaya varılmıştı. Aynen. İki tarafında sözünde sadık kalacağı öngörülerek bir anlaşma yapıldı. imzalar atıldı ve 10 yıl boyunca Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler bir çatışmasızlık ilan etmişlerdi. Barış en ortamı. Bir barış ortamı. Şimdi Mekke'nin fethini konuşacağız. Yıl geçti üstünden iki yıl i̇ki mı? Yıl. İki yıl. yıl geçti henüz ve bir fetih için efendimiz Aleyhisselatü Vesselam harekete geçti İslam ordusuyla beraber. Anlaşmaya sadık kalmayan ve ilk anlaşmayı bozan taraf kim? Mesela buraya nasıl geldi? Eyvallah. Bir kere hemen söylememiz gerekir ki bunu Müslümanlar bozamaz. E, tabii ki ya. Yani. Çünkü Müslümanlar anlaşmalarına, ahitlerine, sözlerine inanılmaz derecede sadıktırlar. Bunu söylediğimde hepimiz biliyoruz zaten bunu tam hmm. Müslüman böyle de. Hele de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz böyle miyiz diye <gülüyor> bir sorgulamamız lazım bunu. Bakın düşmana verilen bir sözde bile Allah Resulü'nün hassasiyetini gördük. Ya. Bir Müslüman bir Müslümana bir söz verdiği zaman bu sözdür diye teyit etmesine de gerek yok. Söz bir kere ağızdan çıkar zaten bitti. O senettir aslında o cektir. Yemin o et, bir işte Kur'an'a yani el bas şöyle ya. Hiçbir tanesine gerek yok. O aslında söylenmiş, konuşulmuş ve karşılıklı olarak sözleşilmiş bir şeydir kesinlikle eğer bu işin ehemmiyetini biliyorsa, hı hı. ölüm olsa arkasından ciddi ciddi zararlar bilese, bir Müslüman asla sözünden dönmez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun çok ciddi bir biçimde hastasıdır zaten. Ama mesela şartlar farklı gelişti sözle alakalı şartlar değişti gidip şey yapılabilir istişare edilebilir değil mi? Tabii Hazreti Eubikir'in yaptığı aynen. gibi mesela nikah mezununda değil aynen, mi? Aynen. Ya böyle bir sözleştik ama sence bunun mahzuru yoksa şöyle şöyle bunu revize y y y y y y y edebilir bir miyiz? Ha, bu, bunu teklif ede, edebilirsiniz yani abi. orada mesela yine siz karşı taraftaki insanın hukukunuza ayıtıyorsunuz ne yapıyorsunuz He. varıyorsunuz ve orada yeniden bir sözleşme yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada bilelim ki Müslümanlar bu konuda çok ciddi bir biçimde hassastırlar. Hı hı. Allah Resulü birçok sözleşme, ahitleşme, anlaşma yaptı hayatı boyunca 10 yıl boyunca özellikle hı hı. Medine'de bir tanesini o bozmadı. Hı hı. Burada da öyle eğer onlar sadık kalsalardı olacaktı ama Ayşe anamıza çok güzel bir şey söylüyor. Hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke tarafı şimdi söyleyeceğiz zaten bozunca anlaşmasını ya Resulallah diyor niye bozdular? Allah istediğiyle ayşe Yani bir fetih gelecek arkasında. Peki anamız biraz endişeleniyor. Bu bize hayır mı olacak? Şer mi olacak? Elbette ki hayır olacak diyor. Ha. Mesele bu. Peki nedir mesele? O anlaşma maddelerinden bir tanesini hatırlayalım. Kabileler i̇ttifak. istedikleri şekilde taraflardan biriyle ittifak anlaşması yapabilirler. Huzalılar Medine ile yani Resulullah ile yapıyor. Beni Bekir Mekkelilerle yapıyor hı hı. ve aradan bir müddet geçtikten sonra Beni Bekir aralarında kan davası var çünkü huzallarla huzallara saldırıyor çok ciddi bir biçimde zayiat veriyor hatta onlardan bir miktarı kaçıyor geliyor Kabe'ye sığınıyor huzallardan Beni Bekir onların arkasından geliyor Mekkedeki bazı isimlerde de Beni Bekir orada yardımlaşıyorlar bir rivayete göre 20 bir rivayete göre 23 ya da 24 tane huzalı orada öldürülüyor. Hı hı. Bu çok ciddi bir mesele aslında ertesi gün olunca Mekkeliler pişman oluyor ya biz ne yaptık? Biz böyle yapmakla aslında anlaşmaya aykırı davrandık. Çünkü Huzalılar netice itibariyle Muhammed'in ittifak ettiği anlaşma pişman oluyorlar. O günlerde de Ebu Sufyan ticari bir seferle dışarıda ki Ebu Sufyan artık Mekke'nin siyasi hmm. lideri olmuş. Mesele ona intikal edince Ebu Sufyan tutuşuyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye o arada Huzalılardan bir heyet Medine'ye gidiyor. O rivayet o kadar önemli bir rivayet ki Bekir kardeşim niçin önemli biliyor musunuz? Şu anda bakın ümmeti Muhammed 2 milyar neredeyse. Birçok yerde zulüm var en başta işte unutulan bir coğrafya Doğu Türkistan Allah oradaki kardeşlerimize yardım Amin. eylesin. İnşallah. Şimdi o kardeşlerimiz feryat figan ediyorlar kamplardayız diyorlar namuslar kirletiliyor diyorlar aileler dağılıyor diyorlar duyan var mı? Yok şimdi geliyor huzalılar bir heyet geliyor Allah Resulü de o gün Meymune anamızın odasında bağırıyorlar işte dışarıdan diyorlar ki biz Resullah'la görüşmek isteyeceğiz efendimiz çıkıyor Meymune validemiz de endişeleniyor kim böyle bu saatte geldiler diye kulağını böyle koyuyor ki iyice duysun bakıyor bir şeyler söyleniyor ama o karşıdaki insanın sesini duymuyor. Hı. Ne zaman ki onlar susuyor Resulullah konuşuyor Resulullah iki kelimeyi üç kez söylüyor lebeyk lebeyk lebeyk nasirte nasirte nasirte ne demek bu lebeyk tamam size icabet edeceğiz yani duyduk işittik demek ve siz yardım olunacaksınız siz yardım olunacaksınız bir mazlum geliyor Allah Resulüne derdini açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki size yardım edilecek. Bu hasret kaldığımız iş. <Gülüyor> İnşallah Allah ümmeti bir an önce o seviyeye vardırsın da dünyanın bütün mazlumlarının Amin. sesini duyalım ve lebeyk diyelim bütün mazlumlara Amin. koşan biz olalım tarihte olduğu gibi yaraları saralım yine inşallah eskisi gibi ve biz vardık o var olduğumuz zamanlarda nasıl ki el uzatılmıyordu mazlumlara yine öyle olsun inşallah. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam söz verdi artık dedi ki siz gidin biz şey yapacağız sonra bir heyet daha geliyor o heyette böyle farklı şeyler söylüyor Efendimiz onlara da diyor siz durun bu manada yapılan her şeyin bedeli karşı tarafa ödetilecek. Hı hı. Şimdi bunlar olurken Mekke tarafındaki şey bitmiyor o kargaşa ya ne olacak yani Muhammed bunun hesabını soracak bize belki bir orduyla gelecek Ebu Sufyan bir heyetle çıkıp geliyor Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geliyor. Efendimiz sanki hiç meseleden haberi yokmuş gibi o da bilmiyor. O da bilmiyor ki Allah Resulü'ne bu haber gelmiş mi? Evet. Efendimize diyor ki ya Resulallah ya Muhammed nasıl hitap ediyorsa hı hı. ki Muhammed diye hitap ediyor. Ya Muhammed diyor. Anlaşmayı yenileyelim. Efendimiz diyor ki niye yeni diyelim siz anlaşmayı mı bozdunuz? Yok yok biz bozmadık diyor ama istiyoruz ki yeni diyelim o zaman biz bazı şeyleri çok iyi konuşmamışız tekrardan konuşalım evet. Efendimiz diyor ki biz anlaşmamızın arkasındayız. Sonra ne söylüyorsa Efendimiz ona cevap vermiyor Allah Resulünden cevap almayınca varıyor kimin yanına gidiyor? Ebu Bekir'in bakın burası çok önemli bundan sonra belki 10 tane sahabinin adını anacağız hepsi aynı cümleyi söyleyecekler hiçbirinin birinden haberi yok bu işte İslam toplumunun mayasını gösteriyor Aynen. yani Duruş. kaliteyi gösteriyor duruşu gösteriyor Ebu Bekir'e gidiyor Ebu Bekir diyor ki ya Resulullah nedirse odur biz ne biliriz diyor Allah Resulü sana ne söylemişse benim sözümde bizim sözümüzde ondan başka bir şey olmaz Ömer'e gidiyor. Ömer diyor işte sen gel bir aracı ol vesile ol. Hazreti Ömer döver onları yani. Dövecek zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya diyor ki çık git diyor yanımdan. Vallahi ben Resulullah'tan izin alsam ben sizi sürer çıkarırım zaten oradan. Onun için hiç bana gelip söyleme diyor. Ebu bu Sufyan da kızıyorla, sen diyor nasıl bir adamsın ki akrabalık bağlarını bilmiyorsun? Siz çok iyi biliyordunuz, değil mi diyor? Akrabalık o kadar insan öldürürken hiçbir şekilde o sözlerin arkasına kalmıyor zaten. Sonra isimlere gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hiçbirinden neti şey yok. Ali'nin yanına gidiyor. Ali de aynı şeyi söylüyor, radıyallahu anh. Başka bir şey söyleyemem. Çok ısrarlı diyor. Hazreti Fatma'ya gidiyor. Hasan orada ufacık çocuk. O günlerde ya diyor deden seni çok sever gel diyor. Bu aslında ne büyük bir çaresizliği, Oo, zelil duruma düşmüşlüğün göstergesi yani. Zaten diyor ki aa, yani. kendisi söylüyor hiç bu hale düşmemiştim diyor. Ya. Ali diyor ki ya diyor sana yapacağımız bir şey yok. Çok ısrar ediyor tamam diyor bir şey söyleyeyim sana. Faydası olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şunu yap diyor ne yapayım. Var diyor mescide insanların içerisinde bağır tekrardan anlaşmayı yenileme adına ahdini söyle. Belki Resulullah sana icabet edebilir. Edebilir mi diyor? Zannetmiyorum diyor. Ama başka yapacak bir şey yok. Düşünceli düşünceli çıkıyor. O öyle düşünceli çıkarken yolu biriyle kesişiyor. Kesişen kim? Nuayman. Şakasıyla, şakacılığıyla meşhur birisi. Hır adamı köle diye satın. Nuayman onu tanıyor Ebu Sufyan'ı. Ey Allah düşmanı diyor. Sen diyor Mekke'nin ulusu olan adam değil misin? Mekke'nin seyidi olan, efendisi olan Ebu Sufyan bir şaşırıyor diyor evet diyor benim. Sen diyor Ensar'ın ulusu olan Nuayman hakkında ileri geri konuşmuşsun. O sözleri Nuayman duyarsa sen görürsün gününü. Bir dakika Medine'de sana nefes aldırmaz. Ebu Sufyan şaşırıp kalıyor. Kim? Nuayman kim? Ben niye onun aleyhine konuşmuşum? Adama bir şeyler soracakken Nuayman çıkıp gidiyor orada orada da iyi bir aslında latifi yapıyor ama evet. yaptığı latifenin iyice maskara oluyor aslında Ebu İyice onun evet. korkularını arttırıyor. Varyo Mescidi Nebevi'ye aynı şeyleri söylüyor Ali'nin dediği gibi hiç kimse onun sözüne icabet etmiyor. Allah Resulü diyor ki buradan sana bir şey çıkmaz Ebu Sufyan ve Ebu Sufyan dönüp geliyor büyük bir aslında zilletle. Hı hı. En başta Ebu Sufyan geldiğinde kime gitti biliyor musunuz? Kızı Ümmü Habibe'ye hmm. çünkü Allah Resulü hanımı evet. 15 yıldır babasını görmüyor Ümmü Habibe anamız. İster istemez baba kız münasebet ne olursa olsun farklı hmm. ama oturmaya çalıştığı anda oturduğu minder Allah Resulü'nün minderi olduğu için Ümmü Habibe onu çekti altı aldı altından. Ey kızım dediğin minderim mi benden esirgiyorsun. Benim mi mindere layık görmedin? Baba diyor o minder Resullah'ın minderedir. Sen bir müşriksin o mindere oturamazsın diyor. Kızım diyor sen benim yanımdan gittikten sonra sana çok haller olmuş. Tabii ki haller oldu diyor bana. Ben iman ettim. imanla Allah bizi şereflendirdi. Tabii bu Sufyan'ın morali çok bozuk oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra İmam Habe'a yaptığı bu davranıştan dolayı takdir ediyor ama bu ona has bir şey. Yoksa müşrik bile olsa bir insanın babasına ailesine karşı ilgi gösterebileceğini Esma'nın ailesinden hmm. dolayı yani Hazreti Ebubekir'in kızı evet. Esma'dan dolayı öğreniyoruz yani onun için burada zihinler yanlış yerlere kaymasın orada küfrün elebaşı var evet. yani bir baba olmaktan bir ziyade aynen hı hı. bir sembol şahsiyet var şimdi Ebu Sufyan böyle bir halde dönüyor Mekkeliler etrafına geliyorlar diyorlar ki vallahi yapacak hiçbir şey yok Muhammed hiçbir şekilde anlaşmayı yenileme noktasında bir adım atmadı ne yapacağımız da bilmiyorum Allah Resulü arkasından elçisini gönderiyor bakın Efendimiz bir devlet diplomasisiyle konuşuyor öyle gelene sadece bu manada bir şey değil gelen elçi üç şey söylüyor diyor ki bir siz ittifak ettiğimiz Huzak kabilesine saldırdınız. Bir kere bu saldırıdan dolayı Huzalılardan özür dileyeceksiniz ve öldürülen insanların fidelerini, diyet bedelini ha. ödeyeceksiniz. 24 insan 100 tane deve kaç yapar? 2400 deve yapar. Mekke bunu ödeyecek bir halde değil. Allah Resulü çok iyi biliyor bunu. Onlar bu birinci şeyi kabul etmiyorlar. İkincisi beni Bekirle ittifakınızı bozacaksınız. Ve bu işte parmağınızın olmadığını araba ilan edeceksiniz. Hmm. Yapabilir mi bunu? Yeah. bunu Bayağı ultimatum veriyor aslında. Aynen Allah Resulü yani. çok evet. önemli şeyler evet. söylüyor. Üçüncüsü bu ikisini yapamazsanız artık yapacak bir şey yok. Yani savaşacağız diyor. Mekke çaresizlik içerisinde. Ali sıratüv Efendimiz elçi gönderirken bir taraftan da sefer hazırlıklarına başlıyor. Hmm. Şimdi sefer hazırlıklarına başlıyor. Saber diyor ki hazırlanın diyor. Gidiyoruz nereye yer belli değil, Yine söylemiyor. söylemiyor. Ayşe anamız biraz merak ediyor efendimiz ona bile söylemiyor. Sadece ilerleyen günlerde birkaç sahabi ile paylaştığını biliyoruz. Allah Resulü'nün bu her zamanki taktiği özellikle Mekke fethinde bunu çok çok çok daha ciddi bir biçimde tutuyor çünkü olayın önemli bir boyutu var ha. şimdi ne olduğunu göreceğiz. İkincisi Medine'nin bütün çıkış noktalarına gözcüler koyuyor ikinci bir emre kadar Medine'den çıkış yasak. Haber gitmez. gitmesin. Buradan bir ordu çıktı demesin. Kimse. Aynen peki kim koyu, kimi koyuyor başlarına o işte gözcülerin kim? Hazreti Ömer'i. Ha. Ömer uçurur mu? Bir tanesini uçurmuyor hiç kimse izinsiz çıkamıyor. Üçüncüsü civar Arap kabilelerinden Müslüman olanlara hepsine haber gönderiyor toplanın. Çok büyük bir orduyla bir sefere gidiyoruz. Neresi belli değil. Dördüncüsü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canımız yoluna kurban olsun. Aklına ufkuna insan hayran oluyor. 200 kişilik bir askeri birliği Şam'a Suriye tarafına gönderiyor öncü birlik olarak. Ne zanneder insanlar? Kuzeye sefere çıkacaklar Sefer yani Şam'a doğru. Çoğu insan öyle zannediyor çünkü öncü birlik gitti ya nereye gitti? Oraya gitti. Peki öncü birlikte mi bilmiyor Şam'a O da gitti. bilmiyor. Vay be. Orada Allah <gülüyor> Resulü bir menzil veriliyor oraya gideceksin. Oraya giden durun diyor. Öyle. Aynen. Allah Allah. Dört tanesi Neybekir kardeşim. Beşerin yapacakları, Allah'ın peygamberi fetih müjdelenmiş ayetle ama evet. diyor ki ben peygamberim Allah nasıl olsa bize imdadımıza yetişecek değil, falan. Değil, değil, Beşeri değil, planda değil, değil, her, şey her şey dört dörtlik aslında. Her şey yapılıyor geldik beşincisine açıyor ellerini Allah'ım diyor kapat Mekke'nin kulaklarını duymasınlar bizim onlara gelişimizi, kapat gözlerini Gözlerinin önüne perde indir görmesinler bizi. Ney peki? Mesele ne? Yani gece ansızın baskı yapacaksa yani ganimet mi alacak? Şimdi göreceğiz ganimet yok Mekke'de evet. yok. Peki ne mesele? <gülüyor> Kimsenin burnu kanamazsın, kan kansız bir fetih olsun ve Mekke fethi ne demek biliyor musunuz? İnsanlık tarihinin en kansız fethidir, insanlık tarihinin ve bir kere bunu dediğimizde şunu da bilmemiz lazım. Karşıda tam 21 yıl boyunca karşı tarafla mücadele halinde olan bir kavim var ya. Evlerine el konulmuş, mallarına el konulmuş, işkenceler yapılmış neler neler yapılmış böyle bir belde fethediliyor ama kan akmıyor Kan dökülecekse en çok hak eden o topraklar o orada to kan dökülüyor. Onun için biz Mekke fethi dediğimizde beş şey yok, beş şey var. Nedir yoklar? Yoklar ganimet yok, esir almak yok, intikam yok. yok, saygınlığı zedelemek mesela orada bir şey var. Aşağılamak için yani o manada asla saygınlığı zedelemek yok, büyüklenmek yok işte siz bize böyle yaptınız aa geldik ha, işte. işte bu yok. Beş şey var ama. Nedir onlar? Tevazu var. Hı. inanılmaz. Allah Resulü nasıl giriyor Bekir kardeşim? Boynu böyle devesine değecek kadar eğilmiş giriyor. Of. Of, gözünde yaş, dilinde istiğfar. istiğfar. Bu Allah Resulü böyle giriyor. Tevazu inanılmaz boyutta. Ne var? Müthiş bir izzet var. Çünkü o izzet öyle izzeti biz biraz yanlış anlıyoruz. Yani izzeti hava atma falan olarak anlıyoruz. O izzet Bilal'in Kabe'nin damına çıkmasıdır. Ya. O izzet hiçbir şekilde kimseyle eski hesapları sorma adına adım atmamaktır. Ne var üçüncü olarak? Adalet var. Öyle manzaralar var ki Mekke'nin fethinde akıl duruyor ya akıl yani bu kadar mı olur diyorsunuz? Vallahi bu kadar oluyor. Adalet inanılmaz boyutta var. Ne var? İkram var. Hı. İkramda bulunuyor. Nasıl biliyor musunuz? Nasıldı Çok şey de. bir şey söyleyeyim Hı. sadece. Geldi Resulullah fethetmeye aldı mı ganimet gördük almadı. almadı. Para da yok. Mekke'nin fakirleri var. Allah Resulü Mekke'nin fakirlerine ikramda bulunmak istiyor. Müslümanlarda da yok. Mekke'nin daha Müslüman olmamış zenginleri Safvan ibn-i Ümeyye, işte Attab İbni Es'id işte o gün kalanlardan kimse onlar onlardan borç alıyor. Borç aldığını Mekke'nin fakirlerine i̇kram dağıtıyor ete. ve o borcu ödüyor hemen yarınki <gülüyor> derste göreceğiz Huneyn'de ödüyor. Bu ikram var yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde. Beşinci olarak ne var? Tebliğ var yani kazanma noktasında bir arzu var aleyhissalatü ve efendimizin gönülleri kazanmaya çalışıyor yani o anda ya bunlar da olmasın kardeşim ya bu kadar bize zulmettiler lazım değil demiyor. Ne yaparım ben bunları kazanırım diyor inat eden küffarım bile kalbini eritiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönül sandıklarının üzerine 10 tane kilit koyanların o kilitlerini sabırla birer birer birer birer açıyor ve hepsini la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek çizgiye getiriyor. Çünkü asıl amaç öldürmek değil diriltmek. İşte Çok şey söylenir bir şey söyleyeceğim şimdi oturmuşlar böyle böyle bakıyorlar dehşetle korkuyla Bilal çıktı ezan okuyor. Putlar devrildi mi bu esnada? Tabii, tabii. Orayı anlatın doğru, hocam. Onu, onu anlatacağım. Şimdi onu buradan... zevkle dinleyelim. Biz. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu ikramı izzeti görebileceğimiz bir tablo. Bilal'in sesini duyunca bazıları çılgına dönüyor. Attab İbni Esid bu ismi unutmayalım. Bugün tamam. işimiz var onunla. Onun bir de kardeşi var adı Halit İbni Esid. Halit diyor ki iyi ki de babam esit öldü de bugünleri görmedi hmm. eğer babam görseydi hatta kahrından orada çok kötü öldürdü. bir şey söylüyor Hazreti Bilal için bu adamı burada görseydi kahrından ölürdü şöyle olurdu böyle olurdu bir başkası başka bir şey söylüyor bir başkası başka bir şey söylüyor hepsi böyle farklı farklı şeyler söylüyor sıra Ebu Sufyan'da Ebu doğru da Ebu Sufyan aslında ikrar etmiş hmm. iman tam yerleşmemiş ama yerleşecek. Sonra da çok iyi bir Müslüman olacak. O anda diyorlar ki Ebu Sufyan sen niye bir şey söylemiyorsun? Vallahi korkuyorum diyor. Hiç kimse yok burada söyleyeceğim şu taşlar gidip Muhammed'e haber verecek. Allah Resulü ezan bittikten sonra bunların yanına geliyor. Ne o zaman okunuyor? Öyle mi? İkindi mi? Akşam mı? Belli mi? Yok Fethi ezanı. Ha, fethi fethi, ezanı, fethi bir ezanı. Bir vakit ezanı, ezanı Abi, değil ya. Yani. Tamam. O anda geliyor yanlarına Efendimiz. Sen diyor şunu söyledin ben diyor bu. Allah sen şunu söyledin Allah. birer birer onların söylediklerini onlara söylüyor Bu e, Sufyan derin bir olu çekiyor iyi ki de diyor. Şey. Yoksa söyleseydik bir daha Muhammed'le karşı karşıya gelecektik. Mesele böyle işte ama, ama aleyhissalatü vesselam efendim orada sen söyledin deyince hesap sormak için değil. Çünkü öyle bir inkar var ki gözlerini karartmış o küfür. Evet onu açmak için Allah mucizeler gönderiyor. Peygamberinin eliyle bazı şeyleri ortaya çıkarıyor ki kalplerinin üzerindeki o kalın örtüler kalksın hakikati görsünler. İkramı ilahinin evinden. İkramı ilahinin evinden aynen öyle. Şimdi böyle bir hal olunuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz civar Arap kabilelerde toplanmış tam on bin kişiyle yola çıkıyor. İnanılmaz bir şey ilk kez bu sayya ermiş Müslümanlar ama müthiş bir mahviyet var, müthiş bir tevazu var çıkıştan beri aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir şuur veriyor onlara ve günlerden Ramazan, Ramazan'da çıkıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem oruçlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yere geliyor ey Müslümanlar diyor açın diyor orucunuzu bana bakmayın diyor açın biz cihada Bedir de çıkıyoruz, dedirde de öyleydi, Bedir de de öyleydi. Aynen, aynen ama mümkün mü sahabe yani evet. Resulullah'tan bir şey görmeyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir başka yere gelince sahabenin oruç açmadığını haberdar olduğunda onların gözünün önünde ve ikindi vaktinde açıyor oruçlarını Diyor ki biz cihada gidiyoruz cihada giden asla bu noktada zayıf düşmemeli evet. bu noktada teşvik ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabi ve sahabe öylece açıyor. Yol güzergahında neler neler yaşanıyor dediniz ya 10 ders, 2-3 dersi zaten o güzergahta yaşananları ne oluşuyor Neler alırız. neler Sadece kimlerle konuşuyorlar yani. gelirken Müslüman olan kabileler ya, var, ya. dahil olanlar var, Allah Resulü'nün o kabile liderleriyle yaptığı konuşmalar var inanılmaz Hı. bir şey. Çoğu insanın bildiği bir örnek var ama çok güzel bir örnektir. Ordu yürürken Efendimizin gözünün önüne bir manzara geliyor bir köpek yavrulamış yavrularıyla beraber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zarar verilmesin diye oraya nöbetçi asker dikiyor ve ordunun yönünü değiştiriyor. — Şuayl bir Süraka mıydı neydi öyle bir isim evet, vardı. — Evet aynen ha. orada veriyor ve orayı değiştiriyor ki zarar verilmesin diye. Bu hı hı. çok önemli bir şey yani gerçekten bunun üzerinde ayrıca durmak lazım hı hı. aleyhissalatü vesselam efendimizin bu manada okuyuşudur o ve bize ders olmak durumundadır. Hı hı. Ve ordu geliyor, Ma'ruz Zehran denilen bir mıntıka bilinen bir yer orası halen orada konaklıyor. Gece ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yakın diyor ateşleri. Herkes birer ikişer ateş yakıyor. 10.000 kişi uzaktan baktığınızda müthiş bir manzara var. Mekke'nin halen ruhu duymamış i̇şte yok. ama bir şeyler var hissediyorlar. Hı. Ebu Sufyan adamlarıyla beraber bir çıkalım Mekke'nin dışında ne var ne yok diye dolaşalım derken gözcü birlikler var o gözcü birliklerin şeyine denk geliyorlar tutuklanıyor Ebu Sufyan o anda oradan Abbas radıyallahu anh geçiyor Abbas radıyallahu anh daha yeni gitmiş kavuşmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ben Ebu Sufyan'ı himayeme alıyorum diyor Abbas'ın himayesi altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru götürülüyor yolda görüyor mu Ömer görüyor Ömer ne yapabilir Oo diyor Allah'ın düşmanı evet. şimdi elime düştün kendi ellerini avuşturuyor baya da ağır sözler de söylüyor hı hı. E, orada Ebu Sufyan'a ve vesselam Efendimizin önüne getiriliyor Allah Resulü ile orada bazı konuşmaları var Ebu Sufyan'ın baya uzun vakit hı hı. bize lazım girmeyelim o detaylara Efendimiz zorlamıyor zaten zorlamayla iman olmaz evet. Abbas'a diyor ki al götür diyor Ebu Sufyan'ı yarın sabaha kadar misafirin olsun senin sabahleyin getir diyor. Gidiyor akşam artık Abbas'la ne konuşuyorlar neler söylüyorlar Ebu Sufyan'ın o anki ruhali Hı -hı. onları sonra kendisi bazı şeyleri bize rivayet Hı -hı. edecek. Ertesi sabah Resulullah'ın çadırına doğru getirildiğinde Ebu Sufyan'dan bir müddet önce yani Hudeybiye'nin arkasından iman eden Aiz İbni Amr isimli bir sahabe efendimiz var çadırın hizmetlisi görevlisi de Bilal. Bilal Habeşi içeriye giriyor ya Resulallah diyor dışarıda Ebu Sufyan'la Ayiz İbni Amr seninle görüşmek için izin istiyorlar. Bu cümlede bir şey var mı? Yok. Bize bakarsan bir şey yok ama Resulullah bakarsan çok şey var. Ey Bilal diyor öyle deme. Detayın güzelliğine dikkat edin. Öyle deme diyor. Ayiz İbni Amr'la Ebu Sufyan de. Niye? Aiz ibn Amr Müslüman Ebu Sufyan o anda halen iman etmemiş. Vay vay vay. Müslümanı asla münkerin, kafirin arkasına bırakma. Müslüman yücedir iman da ettiği için, Müslüman önceliklidir onun önce için, onun önce dedi. onun adını zikret diyor ve önceliği de ona ver diyor. Şimdi ve sena Efendimizin bu terbiyesi bu ufku bugün bakın bizde yok yani bizde bir inanılmaz bir kompleks var. Yani gerçekten bu noktada hmm. Müslümanların yeniden bir kere kendilerine gelmeleri lazım bu kompleksin bizim inandığımız değerlerin kaldırabileceği bir tarafı yok hı hı. bakın burada bir, no, bir parantez açalım Hazreti Ömer'in hilafet günleri Ömer görüyor bu olaya şahit oluyor almaz mı buradan hı hı. dersini o aldı Biz de alalım inşallah Ömer'in hilafet günleri Ömer'in hizmetlisi yine Hazreti Bilal şimdi Bilal giriyor içeriye Ey emir el müminin diyor Ebu Sufyan, Süheyl ibni Amr, Ammar bin Yasir, Süheybi Rumi içeriye girmek için izin istiyorlar. Hangisinden başlayayım? O zaman dördü de Müslüman olmuş aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden dersi aldığı için Ömer diyor ki Bilal'e önce Ammar gelsin, sonra Süheyb gelsin, sonra Süheyl gelsin, en son Ebu Sufyan gelsin. Tabiyetlerine göre mi? Aynen ha. ve fazilet derecelerine göre. Ha. Şimdi bilan çıkıyor diyor ki Emir el Müminin sizi böyle içeriye alacak, Ebu Sufyan dönüp Süheyl İbn Amr'a diyor ki ya hiç de bu kadar alçalmadım diyor, bu kadar da olmaz ki diyor, Süheyl İbn Amr diyor ki yavaş ol diyor ya onlar Muhammed'in getirdiği dine girmek için birbirleriyle yarışırlarken senle ben onlara karşı mücadele ediyorduk. Onların tabii ki bizden farkı olmuş olsun diyor. Yani Süleyman İbn Amr meseleyi böyle okuyor. Ya. Ebu Süfyan da sonra tabii ki teskin oluyor. Önce olmanın kıymeti. Kıymeti ama burada bunu buna vefa gösterme adına Ömer'in hassasiyeti. Yani o gün öyle olmuştur. Bugün ne gereği var falan Değilmiyor. pişkinliği asla, asla yok yani. yani. Asla. Yani orada oradaki o terbiyenin ne kadar evet karşılık yankı bulduğunun işaretimiz Biz görüyoruz. bugün ne kadar düşüyoruz bu vaktaya? Aynen ne kadar neler düşüyoruz? neler yani evet. kendi dünyamızdaki kayıpları eksikleri konuşmaya başlasan Oo. bir sürü şey konuşacağız. Evet. Neyse giriyor Ebu Sufyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan diyor artık iman edeceğim vakit gelmedi mi diyor. Ya Resulallah diyor artık Hı. ya Resulallah diyor gerçekten sen doğru söylüyorsun. Eğer bizim inancımız doğru olsaydı bizim taptığımız o putların yardımını görürdük ama biz onlardan hiçbir yardım görmedik. Muhakkak sen haksın, haktasın, doğrusun diyor ama halen kafama yatmayan şeyler var. Hazreti Ömer diyor ki uçurayım o kafanı her şey yatsın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam Ömer'ce bir teklif gerçekten. Allah razı ne hayır diyor Ve o anda Ebu Sufyan, Kerhen yani böyle İman ediyor işte He. Allah Resulü de biliyor ama He. ama umudunu kesmiyor biliyor Ebu Sufyan ileride çok büyük bir Müslüman olacak. Nasıl olacak biliyor musunuz? Yermuk'a katılacak. Herkes sırtını döndüğünde. İnsanlar kaçtığı bir anda o mücadele edecek, ok gelip gözüne saplanacak, gözünden oku çıkardığı zaman şimdiye kadar hakikati görmedin ki diyecek büyük bir pişmanlıkla iman üzere yaşayıp iman üzere de vefat edecek. Allah Resulü'nün o terbiyesinden geçecek neticede ama bu bir süreçtir yani ve özellikle evet. bir yerde önder olan insanlara için kolay değil yani meseleyi hep bir taraftan tabii bakmamak Tabi tabi adil değerlendirmek lazım. Aynen. adam Mekke'nin lideri yani, yani. Neyi kaybolacak? E, neler gidecek? Altından yerine. saltanatını çekip almaya çalışıyorlar Aynen. yani onu da anlayabilmek lazım. Tabii, anlamak lazım. Yani. Allah Resulü anlıyor işte. He. Diyor ki Abbas diyor Ebu Sufyan'ı Aruz Zehran'a biraz sonra biz oradan geçeceğiz orada bir darboğaz var darboğaz şu anda da duruyor hı hı. halen ordular oradan geçerken boğaz daraldığı için insanlar da biraz oradan azalarak geçiyorlar hı hı. dolayısıyla ne oluyor ordunun geçiş şeyi uzuyor hı hı. iyice görsün diyor kim var kim yok diye tamam diyor ama diyor ya Rasulallah, Abbas diyor Radıyallahu anh, Ebu Sufyan övülmeyi çok seven birisidir bir ayrıcalık verseniz ona tamam diyor efendimiz nasıl bir ayrıcalık verecek Kabe'ye girerken münadiler haykıracaklar kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir, kim evine girer kapıyı kapatırsa emniyettedir kim Ebu Sufyan'ın Sufyan evine sığınırsa emniyettedir. Bu söz bile Ebu Sufyan'ı biraz ne, ne yapıyor? Onur ediyor. Evet. Yani orada münadiler onun adını anıyorlar hı hı. netice itibariyle. Nereden nereye? Nereye? <gülüyor> Nereden nereye? Şimdi Abbas radıyallahu anh alıyor Ebu Sufyan'ı çok inanılmaz bir manzara var ortada. Tepeyi gören bir noktalara geliyorlar. Her geleni soruyor kim bunlar? Abbas diyor ki şunlar bunlar da mı Müslüman olmuş hayret ediyor bir grup geliyor ki böyle gümbür gümbür ama yüzleri gözleri kapalı olduğu için gözükmüyor bu kim diyor tanımadın mı diyor Ebu Sufyan valla tanımadım diyor Halit diyor ya Halid bin Velid ya bizim çocuğumuz Halit mi evet diyor o da geldi Müslüman oldu bak arkasındaki müfrezeye zaten Ebu Sufyan farklı bir hale giriyor onu soruyor onu soruyor en son bir cümle söylüyor bu Sufyan. Abbas diyor kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar büyümüş. Anında tepki nedir? Saltanat. Sus. Saltanat değil o bir nübüvvettir. Niye tepki öyle? Çünkü orada çok önemli bir şey var. Abbas daha yeni Müslümanlığını ikrar etmiş ama anlıyor. Farkı biliyor. Meseleyi biliyor. Saltanat insan güçle elde edebileceği bir şey ama nübüvvet Allah vergisidir. Bütün peygamberler Allah tarafından bizim mahiyetimin mahiyetini tam olarak anlayamadığımız bir seçim ile seçilir. Allah seçer onları. Hı hı. Ve Allah seçtiğine ikramda bulunur. Onun için peygamberlerin getirdiği nübüvettir, miras bıraktıkları imamettir. Hı. İmamet ile saltanat da aynı şeyler değildir çok şey söylenir ben bir cümle söyleyeceğim İnşallah kardeşlerimiz İnşallah. bu cümlenin altında biraz tefekkür edecekler. İmamet değerleri yüceltir, saltanat şahısları yüceltir. Asıl olan nedir? İmam. Değerlerin yücelmesidir. Evet. Onun içindir işte dün adını çok da andık Halid bin Velid'in şimdi de andık yine anacağız. Halid'i azletti sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş olan o büyük insan Ömer radıyallahu Yer Yermuk savaşının öncesinde mektup yazdı sana mektup ulaşır ulaşmaz devret komutayı Komutanım. Ebu Ubeyde ibni Cerrah'a niye? 2 sene sonra öğrenecek Halid. Emir el müminin olan Ömer'in önüne geldiğinde Ömer diyecek ki Halid merak ediyorsun değil mi? Seni niye azlettiğimi? ya senin bir kusurun yok ama ben şunun için azrettim Baktım ki insanlar zaferi sana bağlıyorlar. Diyorlar ki Halit varsa zafer var. Halit eğer önümüzde ise biz asla mağlubiyeti tatmayız. Halit varsa şöyle, Halit varsa böyle sen de çok iyi biliyorsun. Ben de iyi biliyorum ki bize zaferi veren Allah'tır. Bizler vesileyiz. Şimdi şahısları sen kalkar da bu noktada başka bir noktaya taşırsan işte bu imametin kabul etmeyeceği bir o şey. Bu adama da şahsa da zarar Zarar. Bak. Belki inanır, belki zarar. nefsin hoşuna gider, ayağa kayar Allah aynen, aynen öyle ve gerçekten nicelerinin ya. ayağı böyle kayıyor, nicelerinin ayağı böyle kayıyor. Onun için imamet ile saltanat arasındaki bu farkı unutmayalım. Hazreti Hamza'nın, Abbas'ın oradaki o tepkisinin nereden kaynaklandığı her zaman zihnimizde olsun ki nübüvvetin mirasının imamet olduğunun bilincinde hareket edelim. Yani Akşemsettin Hazretleri merhumun Bolu göynükte metfun olmasının neden Bolu göynükte? orada ne iş var? Niye orada metfun niye düşünmüyoruz diyor. İstanbul'un fethinden sonra fevç fevç insanlar Akşemsettin'e geldiler. Ona dua istemeye evet. bilmem, artık neresi? peygamber muamelesi yapmaya başladılar diyor. şöyle artınca yüceldi. kaçtı diyor evet. hemen. Ben o, o şeyin altında kaldım. Ay diyor ben, ben onun için kendi halime çekineyim diye diyor çok önemli bir mirastır o yani evet. Allah rahmet eylesin inşallah. Şimdi bunları da görüyor Ebu Sufyan bu kadar büyük bir ordu girecek nasıl girecek görelim harita görelim acaba Önce o ilk haritayı görelim bakın o bize güzergahı çok güzel gösteriyor bu aslında tam da kaza omresi için Müslümanların gelirken kullandıkları yol güzergahıdır. Buradan yol güzergahından geliyorlar. Bu harita bize en azından Medine'den Mekke'ye kadar gelinceye kadarki güzergahı gösteriyor. Hı hı. Şimdi ve vesselam Efendimiz nasıl girdi Mekke'ye? İnanılmaz bir biçimde. Diğer çizime geçelim. Bakın ve vesselam Efendimiz beş kola ayırıyor. Oklara ve numaralara dikkat etsinler. Tamam. Yeşil ok bir numara orada Allah Resulü sallallahu aleyhi s var ortada tamam. ve Efendimiz Ali srat ve Selam o şeyin o müfrezenin birliğin başına başında oraya komuta ediyor. İki numarada Halit bin Velid var. İki numara bakın baş tarafta. Aynen. 3 numarada Kays İbni Saad İbni Ubade var. Meşhur Ensar'ın büyüklerinden tamam. Saad bin Ubade'nin oğlu Kays ki o Kays ismini Hazreti Ali devrinde çokça göreceğiz. 4 numarada Zübeyir bin Avvan var, 5 numarada Ebu Ubeyde İbni Cerrah var. 5 tane ana şeye ayırıyor ve vesselam efendimiz ordusunu hepsi aynı güzergahtan geliyorlar ama hatları farklı. Mekke'ye gidildiğini ne zaman anlıyorlar bu kollar yani gidiyorlar e bir yere ama. Zaten Ebu Sufyan'ın yakalandığını, Andan itibaren u ya. Zehran'da o şeyler olduğunu görünce Artık, mesele gelmiş anla, zaten o bilgiler gelmiş anladım, anladım, yani. Anladım. Bakın Hint Dağı diye bir şey var orada. Evet. Hint Dağı'na gelince o birkaç tane kol birleşiyor. Girleşiyor. Oradan ortak girecekler Mekke'ye tamam. inanılmaz bir manzara var zaten yani kardeşlerimiz böyle zihinlerinde bir çağrıştırsınlar normalde dümdüz nereye varacaklar? Mekke'yi Mükerreme'ye ve vesselam efendimizin o yeşil oka dikkat etsinler tam sağa kırıyor. Nereye? Hacun'a kırıyor. Hacun neresi? Hatice anamızın olduğu yer. kabrinin olduğu yer o on bin insanın büyük bir kısmı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındayken efendimiz meraklı bakışlar içerisinde hı hı. Hatice annemizin kabrinin başına geliyor orada hasret gideriyor. Dakikalarca kalkmıyor oradan ve insanlar soruyorlar diyorlar ki ya Resulallah nereye gidelim nereye koyacaksınız çadırınızı? Evinize mi gideceksiniz? Akil bize ev mi bıraktı diyor. Biz bu cümleyi söyleyip gidiyoruz. Bu cümlede çok önemli bir şey var. Mesela Efendimiz dese ki akilden alın evimi ya da akil kime sattıysa alın. Çünkü fetih yapılmış kendi Mekke evinde. Mekke'yi fethet ediyorsun gidecek evim ev yok diye açıklamada yani, bulunuyorsun böyle yani. bir ev, Bunu yapsa var ya yani. hazırda bekleyen bir sürü sahabe Tabii. Efendimiz var. Çünkü hepsinin el, evine el konulmuş. Ya. Ama Allah Resulü yapmayınca sahabe diyor ki ya Resulullah'ın almadığını biz nasıl alırız diyor. Zeynep binti Caş efendimizin evet. hanımlarından onun kardeşi var Ebu Ahmet ah, Abdullah ibni Caş'ın da kardeşi onun da evlerine el konulmuş. Allah Resulüne geliyor diyor ki ya Resulallah alalım mı evlerimizi ya bir şey söyleyin bunlara. Efendimiz bunu hatırlatıyor. Bırakın diyor onların olsun. Neden? Çünkü bu adamlar zaten İslam'ı menfaatleri için yok saydılar, menfaatleri için kapıları kapattılar. Ya dokunmayın menfaatlerine, adamları tahrik etmeyin. Durun ya durun. Bakın bugünün dünyasına ne kadar bir şey söylüyor. Hı hı. Bugün bazı kardeşlerimiz İslamla İslam'a ait mücadele ediyoruz diye aslında milletin küfrünü arttırıyor, evet. tasubunu arttırıyor, iyice kızgınlığını arttırıyor. Ben diyor onu kızdırırsam iyi bir iş yaparım. İyi bir iş yapmıyorsun kusura bakma. O insanın imanına engel oluyorsun ya. Bu zillet değil ya bu bir yol yoldur. Hakaret ediyorsun aşağılıyorsun. Yapmayın alıyorsun. etmeyin ya Allah aşkına ya. Bir bu, bu yapma bunun yapmanın İslam'a bir faydası yok yani bu manada ne yaparsanız yapın bakın dalalete taasuba inkara sebebiyet verdiğiniz her insandan dolayı yarın Allah katında hesaba çekileceksiniz. O Twitter'da yazanlar ölüsünün of, arkasından bile hakaret edenler hiç of, yakışıyor mu yani? Vallahi yakışmıyor. Hiç yakışıyor mu benim Billahi Müslümanım? de yakışmıyor eğer duyuyorsa bizi o kardeşlerimiz Allah rızası için ne olur artık şu örnekleri yani. bir duysunlar evet. artık yani. Eğer İslam'a hizmet edeceksek İslam'a hizmet Resulullah'ın bize öğrettiği dindlikle, güzellikle, Aynen. halim olmakla. Bu noktada bizim tekrardan her türlü uslubumuzu, adımımızı, ahlakımızı nübüvvetin bize öğrettiği ilkeler çerçevesinde düzeltmemiz gerekiyor. Yapıyorlar. Siz arayı bulmaya çalışınca size de beş beterini Tabii yapıyorlar. sana ne? da korkak diyor. Sana da korkak diyor. Sana yani. da bilmem Allah razı olsun yani. bu hasletinizden yani. vazgeçin. Yani ne olur bakın yaşıyoruz. Hesap Allah defterleri, hesap evet yani. Hesap defterleri açıldığında göreceğiz. Ne olur. Efendimiz Kim? Aleyhisselatü Vesselam'ın yani. yaptığı gibi yapalım. Eyvallah. Ne olur? Allah razı olsun. O önemli bir çağrı evet. yani. Şimdi bir resim daha var. O resmi de son bir resim olarak görelim. Hmm. İki tane çizim bu. Baştaki çizim o günlerdeki Mekke'yi Kabe'yi gösteriyor hı hı. yani aşağı yukarı böyle tabi o günlere ait bir resim elimizde olmadığı için ama bu şekliyle yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdiğinde Mekke Kabe aşağı yukarı bu şekilde hı hı. şurada 1900'lü yıllara varınca yapılmış bir çizim var hı hı. O, o günkü hali gösteriyor ne kadar güzel değil mi evet. yani keşke şu hali korunmuş olsaydı hocam, hiç dokunmasaydık uzaktan şu, şu seyretseydik kadar, kadar. de Bak, bir tane, keşke böyle bir kalsaydım. tane bina görüyor musunuz Kabe'nin evet. üstünde? Oradaki en yüksek binadır Kabe. Heh. Ve orada Kabe'nin ihtişamına engel olabilecek hiçbir şey yok. Keşke şu dağlar kalsaydı da biz bu dağların hatıralarına ait olarak şeyleri görseydik. Keşke hiç Şehir şu kadarıyla kalsaydı Yeni şehri gidip bir yer başka yerde korunsaydı. Evet. Hayber böyle biliyor musunuz? Keşke. Hayber böyle. Hayber'in eski şehri korunuyor, yeni şehir başka bir yerde. Yani çok zor değil. Ya keşke burası burası için yapılsaydı. Ama inşallah olacak. İnşallah yani hocam hiç ya. hiç görür müyüz hocam? Ben göreceğimiz kanatindir. İnşallah. Yani, yani inşallah en azından ben ümit ediyorum. Diyorum ki Cenab-ı Hak bize tekrardan bunu i̇nşallah. nasip verecek? Burada şu an hazır hocam. 17 bin kişilik bir ekibimiz hazır. Bekir bizle beraber Amin <gülüyor> diyorlar. Biz hazırız hocam. Bekir de ekibi olarak. <gülüyor> o 17 bin Adana'lı ekip olarak. On, kişinin, Hazreti Ömer'in yolunda. Bundan sonraki amenlerine bakacağız i̇nşallah. inşallah Önce şu memleketi bir sallayalım. İnşallah, inşallah. Namazsız hiçbir kardeşimiz kalmasın. Amin. Inşallah. İmandan mahrum olan hiçbir kardeşimiz kalmasın. Abi. Bütün evlerin sabah namazlarında lambaları yansın. Bütün evlerde iman konuşulsun. İnşallah. Ondan sonra korkmayın Allah'ın izniyle arkası gelecek. İnşallah. Ama önce burası, önce, önce burası, önce kendimiz ve önce bulunduğumuz yer. Evet. Onun için bu kardeşlerime her zaman söylüyorum. Nefesim yettikçe de söyleyeceğim. Haydi vazife başına. Yani burada sadece bunları konuşmakla yetmiyor. Evet. Bakın yarın İnşallah belki bugündü, belki geçti, belki geçmedi ama biz yarın Kadir gecesi zannıyla burada olacağız. Dua dua için ellerimizi kaldıracağız. Şimdi bu kardeşlerimiz ne yapacaklar? Komşularına, dostlarına, arkadaşlarına kim varsa bu noktada bir hayra vesile olacaklar ya biz ortalığı ayağa kaldıracağız bak Bedir'de biraz uğraştık Salladık mı? Ha, şimdi Kadir Gecesi'nde daha da büyük olacak Şu daha da farklı çünkü biz, biz bilmeyiz hayrın nereden geleceğini. İnanın bir bu kardeşimizin vesile olduğu birisi belki o gün o derste 3-5 cümle duyacak hayatında farklı bir değişiklik olacak. Bizden daha fazla hizmet edecek belki. Değil. Bizden yani daha o zaman ileride olacağız. Biz olacak. vesile olduğumuz için, biz evet. sebep olduğumuz için es kel evet. fail sırrınca inşallah o sevaptan bizler de hissadar olacağız. Onun i̇nşallah. için asla durmak yok. İnşallah. İnşallah yarın böyle ciddi ciddi bu Kadir gecesinin güzelliğini, ihtişamını, getirdiği umumi affı rahmeti, mağfireti bütün bir Türkiye'ye hatta dünyanın her tarafına şu anda bizi dünyanın birçok yerinden evet. dinleyen kardeşlerimiz var. Her tarafa ulaşabildiğimiz i̇nşallah. her tarafa ulaştıracağız inşallah. i̇nşallah hocam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiği Hacunda bir miktar durdu ondan sonra Efendimiz giriyor Kabe'ye o ihtişamı anlatmaya gerek yok ama. Bir şey çok özür dilerim. O hacun kısmında ben kalırım. Çok duygusalımdır o konuda. O haca mevzunda Hazreti Hatice'de bir kitabı var hocam. Müstakil bunun için. Orada o mevzuyu daha detaylı anlatıyor. Siyer yayınlarında oradan takip edebilirsiniz. Hey ya. Yani böyle geçiştirilecek bir mevzu diye şu an e, hepsi önemli olduğu için hızlı hızlı geçiyoruz. Aynen. Ne olur onu bir düşünün. Sevmek ne demek? Sevme üzerine yazılmış bütün şiirleri samimi söylüyorum çöp açar içine atarsınız. ve Gerçek sevmek, sevgi. Gerçek sevmek gerçek vefa aşk nedir orada görürsünüz aynen öyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giriyor Kabe'ye şimdi bir yıl önce gelmiş ama hmm. nasıl gelmiş e anlaşmayla gelmiş o bir yıl öncesindeki hasreti başka efendimizin şimdi artık çıkmamak üzere geliyor şimdi bir ezan okunacak orada ve o ezandan sonra bir daha da ezanlar susmayacak. İnşallah kıyamete kadar da. İnşallah. susmayacak. İnşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Alıyor Ali'yi yanına. Ve birer birer Kabe'nin içerisindeki putları deviriyor. İkisi beraberler değil beraberler. mi? Beraberler. izliyor mu bu esnada? İzliyorlar. Dışarıda? Hiç çaresiz ne bakıyorlar. Ne yapacaklar? Hiç yapacak bir şey yok. Efendimiz deviriyor dilinde bir ayet. Ne? Hak geldi, batıl, batıl zail, zail oldu. oldu batıl zail olmaya yok olmaya mahkumdur. Bu ayeti okuyor, deviriyor birer birer deviriyor. Sahabe de dışarıda bir sürü put var. Mekke'nin Kabe'nin içinde 360 tane var. O etrafta bir sürü var. Sahabe de deviriyor. Putlar devrildikten sonra Bilal çıkıyor. Ezanı Muhammedi okuyor ki gözyaşları içerisinde sahabe böyle kinlerinden farklı bir hale giren inkarcılar da var biraz önce söyledik. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir hutbe irade ediyor. O hutbede var kaynaklarda. Bizim hutbeler kitabında da var o hutbeler. Hutbeler bittikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında duranlara ki korkuyla endişeyle. Bize ne olacak acaba ne olacak? diye bekleşenlere. Çünkü bir sürü orada ihanet eden var, hmm. bir sürü orada başkalarının malına el koyan var. Allah Resulüne yapılmadık işkenceleri yapanlar var, sahabeye yapılmadıklarını yapanlar var, savaşanlar var, savaşlarda bir sürü Müslümanı şehit edenler var, var da var. Hı hı. Allah Resulü de soruyor diyor ki ne yapmamı istersiniz size? Cevap nasıl geliyor? Sen Kerim bir babanın Kerim oğlusun. Nasıl da biliyorsunuz Biliyor ama değil mi? Bir de Bilmezler ne güzel de biliyorsunuz yani. Mi? Senden ancak biz iyilik görürüz. Ya, ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bir ayeti yine söylüyor. Ben size bugün Yusuf'un kardeşlerine dediğini derim. Size hiçbir ayıplama yoktur. Yani size kimse hesap sormayacak, hiçbir ayıplama yok. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar peygamberin içerisinde Yusuf aleyhisselamı hatırladı? Mazlumda. Sebebi belli ya, Kardeşleri. Taif'ten gelirken Yusuf suresi indi. Aha. Taif'te Allah Resulü de Yusuf aleyhisselam gibi kuyudaydı aslında. Ya. O ayetler ne diyordu Efendimiz'e? Sabri sen Yusuf'sun bugün kuyudasın yarın iktidardasın. Eğer sen Yusuf gibi sabredersen göreceksin. Yusuf'un kardeşleri nasıl ki Yusuf'un etrafında pervaneler oldular, senin kardeşlerin de senin etrafında pervane olacaklar. O gün sen de Yusuf gibi davran demek aslında o ya. ayetler. Allah Resulü de onun için Hazreti Yusuf'u hatırlıyor. Bugün Yusuf'un dediği gibi derim o kardeşlerine demişti ya size hiçbir ayıplama hiçbir kusurlama yoktur. İzhebu ve entum tulaka gidin hepiniz salıverildiniz. Tam virgül koyalım mı buraya? Sizin hep nazara verdiğiniz bir şey var. Uhud'da da verdiniz. Daha sonraki nerede de verdiniz. Burada da verelim ki iyice zihinlere yerleşsin. Kendi şahsına yapılan hemen hemen her şeyi affediyor, affediyor. ama Şirke dair, Allah'ın dinine dair, Allah İslam'ın iz, izzetine dair ay putları kırsak yanlış anlaş, öyle bir şey yok yok yok. yok, yok önce yok. onu hallediyor evet. İslam'ın izzetine evet. tehdit edecek şeyi ama kendi payına düşenleri evet. affediyor. Evet. Kendine yapılmış hiçbir şeyin sabrını evet. görmedi. Evet. Hatırlar mısınız Uhud'un arkasından Hazreti Hamza ha. öyle paramparça olduğunda Hamza'nın naaşının önüne geldiğinde Efendimizin çok dikkatine dokundu. Şimdi Sana bunu de. yapanın ha. yapanlardan ha. 70 kişiden alacağım intikamı aldı mı intikam? Evet. Almadı Ayşe diyor şahsi için intikam evet. hiç almadı diyor. Orada da zaten hiç bunun mevzusu olmadı. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umumi bir af çıkardı sadece bazı isimlere Kabe'nin örtüsünde bulsanız dahi öldürün hmm. dedi. Hmm. O isimler 12 tanedir, 15 tanedir, 7 tanedir ihtilaflı. O isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. O isimlerin çoğunda da yine şahsi bir intikam yok. Hmm. Kim var mesela? Bir tane isim söyleyelim. Abdullah İbni Ebi Serh var. Kim bu adam? Gelmiş demiş ki ben Müslüman oluyorum. Oyun yapmış. Yok yazma bildiği için Aleyhisselam Efendimiz onu vahiy katibi yapmış sonra irtidat etmiş dinden çıkmış gelip vahye şüphe uyandıracak şeyler söylemiş. Yine Mekke'de. şahsına değil, şahsına, yok şahsına, şahsına, şahsına değil. Yok. İslam'ın izzetine. Aynen ve demiş ki Muhammed bana Semiyul Alim yaz diyordu ben Semiyul Hakim yazıyordum. Yani sen öldürülmeye mutlu etmişsin artık. Ama ya? yine öldürmedi de onu. Yine öldürmedi Öldürmedi mi? onu. Hazreti Osman'ın süt kardeşi Hazreti Osman ona eman verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Osman'ın hatırına bağışladı. O da sonra Allah iman Allah ettiğini Allah. söyledi. Böyle yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada inanılmaz derecede en şeyle yani böyle insanlardan bu manada hiçbir şey yapmayan diyelim ki o şey çıkar diyor ölüm fermanı hı hı. gelip yine bir yol bulmuşsa onu da affedecek şekilde o kapıyı da açık tuttu. Şimdi bu kadar merhametin ve rahmetin içinde ömer olmakta çok zor hocam ya. Yani <gülüyor> ben şu an ve empati yapmaya çalışıyorum yani. Ama Ömer Şöyle bir yüreği soğumayacak mı diyordur ya. Yani? Ama Ömer ha. Allah ondan ebeden razı olsun. Hilafeti günlerinde tam Ebubekir gibi. Bambaşka Ne diyor şey. biliyor musunuz hilafete geçtiğinde? ben Resulullah'la Ebu Bekir'in elinde çekilmiş kılıçtım ha. onlar ister beni kullanırlardı ister kınına koyarlardı ama şimdi kimse yok ben varım onun için o kılıç yerinde duruyor o kılıç orada ancak adaletle çıktı Allah ondan ebeden Allah razı olsun. Dolayısıyla Ömer de yerli yerinde iş yapan birisidir, hı hı. her zaman içinde bunu yapmıştır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada umumi bir af çıkardı, o noktada bazı şeyler yaptı ve Mekke'de kalmaya başladı. Kaldığı süre içerisinde de aleyhissalatü vesselam Efendimizin attığı çok büyük adımlar var. Mesela başka yerlerde anlattığımız için detaylarına isterseniz burada girmeyelim. Hı hı. Osman bin Talha'ya veriyor. Kabe'nin anahtarlarını ve emanetleri ehline veriniz ayetinin gereğini yerine getiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'de kaldıkları günlerde bir olay var. O olayı bizim bir kardeşlerimize hatırlatmamız lazım. Bir hanım hırsızlık yapıyor. Fatma binti Esvet. Kimden bu hanım? Mahzumoğullarından. Soylu kalibi kalib. yani Mekke'nin işte Ebu Cehil'in kabilesi. Asla şereflerine yediremiyorlar. Adalete bakın, aday. ellerinin kesilmesini. O kadının ne yapalım? Birini aracı kılalım da Resulullah bu haddi uygulamaktan vazgeçsin diyorlar. Kimi gönderelim? Üsameyi çok sever Resulullah. Bir dizine torununu oturtuyorsa birine evet, üsameyi oturtuyor, yani seviyor. benim. Ya. cennet reyhanlarım diyerek sevdi yani üsameyi gerçekten öz torunlarından ayırmaz hı hı. aleyhissalatü hı hı. vesselam efendimiz üsameye gidiyorlar üsame de gencecik bir çocuk daha o günlerde tamam diyor ben sizin için aracı olurum diyor var <gülüyor> efendimizin yanına nasıl karşılıyor efendimiz <gülüyor> üsame gelmiş ya kalkıyor sarılıyor yanı başına oturtuyor ellerini avuçların arasına alıyor güzel güzel şeyler söylüyor üsamem diyor seni buraya getiren nedir diyor ya Allah diyor hani hırsızlık yapan bir kadın vardı ya kabilesi beni senin yanına ricacı olarak gönderdi ona hat uygulamasanız. Şimdi iyi dinleyin bundan sonrasını lütfen rica ediyorum. Efendimizin yüzünün rengi değişiyor böyle gadaplandığında kızdığında damarı şişer böyle alnında kurban olduğumuz sahabe anlar ki en üst öfkeyi yaşıyor Efendimiz ki o hal bak birkaç şeyde yaşanmıştır. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüsame dönüp diyor Hüsame diyor sen Allah'ın bir emrinin uygulanmaması için aracı olmaya mı geldin defaatle söylüyor bunu Hüsame pişman oluyor. Mevzu çok büyük çok önemli olduğu için Efendimiz demek ki bu mevzu halen tam oturmamış sahabenin zihninde topluyor insanları ve bir hutbe irade ediyor. Yani kavmin prestijime Allah'ın dediğime dediği siz çıldırdınız mı ya? Yani, evet. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok şeyi hatırlatıyor. En son söylediği sümle şudur. Ey Müslümanlar diyor sizden önceki kavimlerin, milletlerin helak olma sebeplerinden bir tanesi şuydu. Onların içlerinde zayıf olanlar, güçsüz olanlar suç işlediklerinde cezalar onlara uygulanırdı, onlara hadler verilirdi, onlar işte bu işin bedelini öderlerdi. Ama içlerinde itibar sahibi olanlar, güç sahibi olanlar, mülk sahibi olanlar, arkası güçlü olanlara asla suçlar cezalar uygulanmazdı, bu da helak sebabidir. Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa onun bile elini keserim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeminle bunu söylüyor. Biz biliyoruz ki gerçekten olsa bir an olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan geri durmaz. Evet. Orada kızını ortaya koyması asla adalet meselesinde, hukuk meselesinde ayrıcalık asla. yok, kayırmacılık yok, kimseye bu manada ultimat. Şey, i̇ltimas. iltimas gerçekleşmeyecek böyle bir noktada uyarı yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun için burada bu söylenenlerin hepsinin üzerinden kendi dünyamıza bizde bazı şeyler almak evet. durumundayız. Alırsak eğer adam olacağız, almazsak eğer. Öyle sadece bir yorumla olmuyor. Çok seven sevdiğine benzer, benzer. sevgi iddiadır Aynen. ispat ister. Aynen. Doğru mu? Aynen öyle. Evet. Eğer yapmak istiyorsak olması gereken evet. bunlar. Değil mi hocam? E yeter. Şu ölümdeki notta şey var Hatip bin Ebi Belta olayı Oo, var. O kadar önemli ki biz onu kaçırdık. Ya, ya, biz de işimizi <gülüyor> takip ediyoruz burada. Hocam, Hatip, kanal bizi devam edelim. Bence kimse ayrılmadı. Hatip'i söylemesek zaten anlaşılmaz mesele. Evet Şimdi dedik ya efendimiz koruyor sır Hı. gitmesin diye. Hatip sezmiş. Bir şeyler var ve tahminen bir Arkadaşlar flashback yapıyoruz şimdi biz o kısmı atladık aslında han Mekke'ye giriş. Tabi tabi daha, daha öncesine orada gidiyoruz. Orada anlatmamız gerekiyor. Aynen. Biz onu kaçırdık. Heh. Şimdi bir mektup yazıyor Mekke'nin ileri gelenlerine o günlerde de Ebu Leheb'in bir hanım şeyi var işte kölesi o da dönecek tekrardan çünkü hı hı. ticari için gelip gidenler oluyor. Hı hı. O kadına veriyor ve kadına da tembehliyor bak diyor dışarıdan gözcüler var seni arayacaklar şu olacak bu olacak çok iyi sakla ve asla verme bunu götür işte Mekke'deki ileri ne ver. Ne yazmış peki mektupta yani bir ihanet mi var? Hı hı. Hayır imanında bir sorun yok Hatib-i Beltan'ın. Resulullah çok büyük bir orduyla gecenin karanlığının sessizliğinde ama sel şiddetinde size doğru geliyor ona göre hazırlığınızı yapın. Niye bunu yapıyor? Kendi ailesini getirememiş çünkü fakir bir Müslüman. Belki bir şey olursa aileme zarar verirler. En azından ailemi koruma noktasında bir vesile olsun diye. ve vesselam Efendimiz bu mektuptan haberdar oluyor. Hmm. Cebrail söylüyor Efendimiz'e. Ali Efendimiz hemen çağırıyor Ali'yi, Biktat İbni Esved'i, Zübeyir bin Avvam'ı söylüyor. Falanca yerde bir kadın üzerinde bir mektup alın gelin. Mektubu getirin kadını gönderin. Kadın bilmiyor zaten mektupta ne yazdığını. Hmm. Kadını gidip buluyorlar orada arıyorlar arıyorlar yok. E ne yapacaklar? Dönüp gelmeleri lazım ama Allah Resulü onun için Ali'yi göndermiş zaten. Ali ne diyor? Resulullah var dediyse vardır. Bu kadar ve aramaya devam ediyorlar. Sonra kadının saçlarının örüklerinin içinde buluyorlar mektubu hmm. ve o mektubu alıyorlar getiriyorlar ki Hatip bin Ebi yazdığı mektup Ömer yine Ömer'dir. Artık orada yapılacak şey belli zaten Hatip'e çünkü yapılan iş gerçekten suç devletin sırrını düşmana veriyorsun sen yani bugün bugünkü hukukta da bunun karşılığı belli o günkü hukukta Ajanlık da karşılığı yani. belli. Ha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol diyor Ömer çünkü bir yargılayalım, yargılamadan hüküm vermek yok, önce hatip çağrılıyor, niye yazdım bu mektubu hatip? Allah Resulüne izah ediyor ya Resulallah vallahi ne imanıma ihanet etmişim ne sana ihanet etmişim sadece amacım buydu çoluk çocuğumu korumak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle neticesi karşılığı ölüm olan bu suçtan dolayı hatibi bağışlıyor. Niye bağışlıyor? Ömer diyor o Bedir ashabındandır o Allah ve Resulü'nü seviyor. Sevgi kurtardı hatibi. Allah ve Resulü'nün sevgisi o suçtan dolayı da kurtardık. Büyük suç. Çok büyük bir suç olmasına rağmen ve aleyhissalatü vesselam o efendimiz orada Hatib'in bu suçundan dolayı affedildiğini söylüyor. Sonraki süreçte de Hatib bin Ebi Beltan'ın çok güzel işler yaptığına şahit olacağız. Eyvallah. Peki buradan bir şeyler alacak mıyız biz? Alalım Mesela hocam. ufacık bir hata yapan insanları, silip atan bu çağın insanları Küçücük meselelerden dolayı birbirlerine kalmadık itamlarda bulunan bu çağın insanları. En ufak bir meseleyi bir ömür hayatın bütün her tarafına yayıp da ona göre yargılama yapan insanları. Hayatın bir tarafında bir kusur yapan insanın o kusurunu bir ömür boyunca o insanın yüzüne çarpıp o insanı günahının altında ezen bu çağın insanları biz bunlardan eğer bir şey almayacaksak Hatip bin Ebi Belta olayını sadece işte tarihte yaşanmış bir hadisi olarak okuruz. Onun için buradan biz nübüvvet mektebinin yaptığı çok önemli bir iş olarak insan harcamamayı öğreniyoruz. Ve insana hürmetin aslında insanı tekrardan insaniyetine taşıdığını öğreniyoruz. İnsana saygı gösterdiğinizde Bazen o insan o saygıyı hak etmiyorsa da o saygıdan dolayı saygınlık kazanacak bir hale geliyor. Onun için aslolan olan hürmettir, aslolan olan insana insanlığının değerini hatırlatacak adımlar atmaktır. Evet. Başka resim kaldı mı dostlar kalmadı değil mi evet. bu kadar? şimdi 10.000 kişilik ordu dediniz hani kafalarda müşahhaslaşsın diye soruyorum nübüvvet ilk geldiğinde de 10.000 civarı demiştiniz Mekke, Mekke nüfusu. Evet. E, fetih zamanında çok bir değişiklik oluyor mu Mekke'nin nüfusunda? Neredeyse Mekke. İstanbul'a İstanbul nüfusu kadar bir ordu geliyor ve kuşatıyor doğru değil mi? Aynen yok Mekke'de azalmalar oluyor. Ha. Müslüman olanlar hicret ediyor. Öyle düşününce daha ciddi A ayrılanlar almanı. var ha, o, ha. o süreçte ölenler var bir sürü savaşlardan dolayı. Ha, ha. Dolayısıyla Mekke'de bir nüfus artıştı yok. Ama Müslüman olduktan sonra bir artış gerçekleşiyor. Ha. Yani artık İslam'a girince Mekke, Kabe, hac ister istemez orada bir yoğunluk oluşturuluyor. Evet. Bir isim dedim unutturma bak. O ismi de söyleyelim. Attab İbni Esit. Kim bu zat? Ümeyye oğullarından. Kaç yaşlarında? 18 yaşlarında. Allah Resulü Mekke'nin ilk Müslüman valisi olarak onu kılıyor. 18 yaşında. 18 yaşında ve Beni Ümeyye'den. Bu o kadar zor bir şey ki Mekkeliler için zor değil. Kimin için zor? Müslümanlar, Müslümanlar için. için. <gülüyor> yani gelip bir tanesi de diyebilir Resulullah ya Resulallah ya biz bedeli ödedik yani? Bunlar ganimet yediler. Hmm. Biz bedeli ödedik. Sen tuttun Mekke'nin valiliğine Ümeyye oğullarından birini koydun işte ise Haşimi oğullarından birini koysaydın işte ise işte Teymo oğullarından birini hmm. koysaydın hayır efendimizin derdi orada bilin ki ben bu işi aile üstünlüğü için ailemin şerefi için falancanın filancanın itibarı için yapmadım Allah için yaptım. En büyük göstergesi de budur onun için çok önemli bir işarettir o. Allah razı olsun sizden hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi 26. <gülüyor> bölüm yarın inşallah Kadir Gecesi bölümü, tabii Kadir Gecesi özel programı yapacağımızı duyurduk ama onun öncesinde kendi işimizi de yapacağız, siyer yolculuğumuza devam edeceğiz. Bir mektep olarak Huneyn başlığıyla yarın huzurlarınızda olacağız inşallah. Huneyn'e giden süreç, yaşananlar, o dağılan İslam ordusu hocam birazcık anlatmıştı hatırlıyorsanız. Alınması gereken dersler, ganimetler falan bütün bunları konuşacağız. Ayrıca Taif kuşatmasına ve Cirani evet. de değineceğiz. Yarın Kadir Gecesi özel programı da yapacağız bunun üzerine. Ee, başta hatırlattım yeniden hatırlatayım. Lütfen hatimlerinizi, selavat-ı şeriflerinizi, Fetih Suresi'nde yaptıysanız lütfen bize bekirdever.com adresine girerek arkadaşlar gösteriyorlar şu anda. Oradan formu doldurarak bize yollarsanız çok seviniriz. Allah hepinizden razı olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hocam eklemek istediğiniz bir şey bir var mı? Bir cümle ekleyeyim. Ben. Şu efendim. o da bu konu mesela sıralamada böyle denk geldi. 26. programımız Huneyn. Ama yarın 27. gece ve Kadir gecesi Hı -hı. o kadar uydu ki o kadar olur. Hı -hı. Yani yarın biz sadece bir savaş konuşmayacağız. Onun için konuşmanın içerisinde dersin içerisinde Hı -hı. söyledim. Kardeşlerimizin muhakkak tanıdıkları var, komşuları var, arkadaşları var. Fırsat bu fırsattır. Allah kime hidayeti nasıl ulaştıracağını o bilir biz bir vesile olalım. Onun için mümkün mertebe Kadir Gecesi'ni vesile kılarak hı hı. biraz mesafeli duranları çağıralım. Tamam inşallah. Yani bilen biliyor zaten. Evet. Yani neticede Siyeri bizden okumasa başka hı hı. yerlerden okuyacak bir sürü insan vardır. Onlar ayrı. Hı hı. Ama bizim şu anda derdimiz biraz böyle İslam'a karşı mesafesi olan kardeşlerimizin o mesafelerini makul bir noktaya çekebilecek bir vesile İnşallah. onun içinde kardeşlerimden has zaten bunu rica ediyorum Eyvallah. bir seferberlik başlatalım. Komşuları arkadaşları ilkokul arkadaşlarımızı hı hı. farklı işte hukukumuz olan insanları güzel usulüne uygun bir biçimde bu derse buluşturalım. İnşallah. Hidayetin nereden olacağını Allah İnşallah. Sorular göndermişsiniz misiniz dostlar? #çalışması yapacak mısınız diye biz de hocamızla istişare etmiştik günler önce. Hashtag #çalışmasını biz Bedir gecesinden herkesin haberdar olsun. O sünnet ihya yeniden ihya düşün amacıyla yapmıştık. Kadir gecesin, Kadir gecesi olduğunu herkes biliyor. Artık orada hani sürekli orada gündem oluşturmak falan iş maksadını aşmasın, amacından sapmasın niyetiyle size bırakıyoruz. İnşallah sizler tüm dostlarınızı haberdar edin ki akşam onlar katasınlar ve duaya amin desinler. Hem de bir mektep olan Uhuneyn'den onlar da ders edinebilsinler inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben söylemekten bıkmadım. Hakkınızı helal edin. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve sayfayı beğenmeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah.